Kırk yıllık günahına pişman olmayan insan Kırk yıllık günahına pişman olmayan insan Sultanı görür görmez nasıl oluyor pişman Sultanı görür görmez nasıl oluyor pişman Ah fırtına deresi denizden gelir sesi Bu yola baş koyanın bitmeyecek çilesi Ah fırtına deresi denizden gelir sesi Bu yola baş koyanın bitmeyecek çilesi Töbe aldın dersini mutlaka çekeceksın. Zalim nefsin tahtini tahtından ne Zalim nefsin tahtini tahtından ne Emir versin boşuna kalbin olsun aşina. Sen Allah'tan yana ol, o kalsın tek başına. Emir versin boşuna kalbin olsun aşina. Sen Allah'tan yana ol, o kalsın tek başına.